Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. <Gülüyor> Anadolu Ateşi 4. Bölüm Yazan Miyase Serfbarur Yöneten Ejder Akışık Yapımcı Metin Öztüki Efektör Hamit Çelik Bu bölümde oynayanlar Şefika Behrin Öney, Mülazım Memduh Bey, Murat Atak, Miralay Selim Bey, Alpay Yezburak, İzzet Hakan Özgömer, Sami Bey, Bülent Türkmen, Zühre Serap Sağlar, Yüzbaşı Sinan Pekinton, Asker Cüneyt Gündoğdu. Şifika. Tarihimizin en kara günleri yaşanırken İstanbul'daydım. Vatanımız ittifak devletlerinin işgali altındaydı. Komşumuz Mülazım Memduh Bey, manevi kardeşim saydığım İzzet ve bir grup vatandaşlarla birlikte milli mücadelede yer almak üzere Anadolu'ya geçmiştik. Memduh Bey ile söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini bekliyoruz. Yurdumuz o derece kuşatılmış durumdaydı ki, belki de kurtuluş gününün hiç gelmeyeceğinden korkuyordu. Bu korkum, Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açmasıyla ümide ve inanca dönüştü. Anadolu'ya geçtikten sonra Memduh ile yollarımız ayrıldı. O, çeşitli bölgelerde vazifeden vazifeye koşuyordu. Ben ve İzzet, Gönüllü olarak kanı kollarındaki sevkiyatla ilgileniyordum. Daha sonra İzzet'le birlikte Miralay Selim Bey'in emrinde çalışmaya başladım. Vatan toprakları üzerinde bazen iyi bazen kötü haberler dolaşıyordu. Milli kuvvetlerimize yönelik bir darbede Şeyhülislam'ın fetvasından gelmişti. Fetvaya göre milli kuvvetlerin katli vacipti. Abla kumandanın seni çağırıyor Nerede odasında mı İzzet Odasında çok heyecanlı görünüyordu Zannederim önemli bir şey söyleyecek Peki hemen gidiyorum Abla eğer yeni bir vazife varsa Ne olur benim için de ricada bulun En ön saflarda yer almak istiyorum Savaşmak istiyorum Ruhum ancak böyle huzur bulacak Peki İzzet Bu isteğini söylerim kumandana Girin. Beni emretmişsiniz kumandanım. Gel Şefika Hanım. Ayakta durma. Otur şöyle. Sağ olun. Kızım. Ordu ve millet senden yeni ve çok önemli bir hizmet bekliyor. Bu vazifeye çok düşündükten sonra seni seçtim. Nasıl emrederseniz kumandanım. Başarı kazandığın zaman vatanın kurtuluşu yolunda gönüllü bir asker olarak, bugüne kadar yaptığın işlerin değeriyle ölçülemeyecek üstünlükte hizmet vermiş olacaksın. Böyle bir hizmeti yerine getirmekten bahtiyarlık duyarım. Bundan böyle Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde vazifeli olarak, bir yüzbaşıdan alacağın zarftaki emirleri yerine getireceksin. Ayrıntıları daha sonra sana bildireceğim. Şimdiden söyleyeyim ki, Vazife çok gizlidir ve ifşası idam cezasını gerektirir. Ayrıca bu vazife için bir köylü kıyafeti bulacağız sana. Kabul ediyoruz. Ne emrederseniz yapmaya hazırım kumandanım. Ee, müsaade ederseniz benim de bir isteğim olacak. İzzet kardeşimi de benimle birlikte vazifelendirmenizde bir mahsur var mıdır? <gülüyor> Vallahi aranızdaki bu bağ anlaşılır gibi değil Şefika'nın kızım Ona vazife versem seni istiyor <gülüyor> Sana versem onu istiyorsun O çocuğun kimsesi yoktur Bu yüzden ona karşı bir mesuliyet hissi taşıyorum içimde Bir abla bir anne şefkatiyle bağlandım ona Peki kızım peki Belki böylesi daha münasip olur Şimdi gidebilirsin Allah muhafak etsin Ne yapıyorsun Şefka abla? Yakacaksın kıyafetleri. Zaten zor bulundu o köylü elbiseleri. <gülüyor> Yakmıyorum İzzet. Ne olur ne olmaz. Tifüs hastalığından ölmeyelim. Daha yapacak çok işimiz var. Buna Anadolu biçimi etüv denir. Kıyafetlerde belki mikrop vardır. Alevler bunları kırar. <gülüyor> Nereden bileyim abla? Ateşi atıyorsun sandım. Hadi, hadi sen de benim gibi kor ateşine tut. Kendi elbiseni. Ee, ben şu ağaçların arkasında gidip değiştireyim üstümü. Ne yapıyorsun Hizmet kardeş? Açlıktan elbise kebabı mı yapıp yiyeceksin? O günler gelmez inşallah. Tifüsten ölen bir köylünün kıyafeti bu. Mikropları kırmak için böyle yapıyorum. Sonra sahiplerine teslim edeceğim. Kumandanın emri. Sen eskiden askerlerin çarıklarını bile yediklerini duymuş muydun? Babam böyle bir şey yaşamış. Ha, sahi sen bu kıyafeti ne yapacaksın? Yoksa... ...başka bir vazife için mi lazım? Şey... ...yok canım. Dedim ya tüfüs salgının önüne geçmek için. Adamcağız ölmüş Hı. bari... ...yakınlarına bulaşmasın. Hı. İyi, i̇yi iyi. Yap bakalım. Yap. Ben anlamam bu işlerden. Oo, benim nöbet vaktim geldi. Gideyim ben. Hayırlı nöbetler Kırşehirli. Sen misin Şefika abla? E, niçin saklanıyordun çalıların ardında? Beni bu kıyafetle görürlerse olmaz. Bak, nasıl olmuşum? Yakışmış mı? Ha? <gülüyor> Biraz eski püskü ama yine de güzel görünüyorsun Şefika abla. Aa, bayrama gitmiyoruz ya İzzet. Tabii eski püskü olacak ki kimse bizden kuşkulanmasın. Az önce yanındaki askere ağzından bir şeyler kaçıracaksın diye ödüm koptu. Unutma. Çok önemli bir vazife verecekler bize. Öyle merak ediyorum ki bu kadar gizli rütüklerine göre çok mühim olmalı. Askerlik bu işte. Meraktan çatlasan da yapacağım bir şey yok. Disiplin ve mutlak itaat ruhuna uygun olarak o dakikayı beklemek zorundayız. Biri geliyor Şefika abla. Sen yine saklan çalların arkasına. Hadi çabuk seni bu kıyafetle görmesin. Şefika Hanım'a ha, refakat edecek kişi sen misin delikanlı? Evet yüzbaşım. Hı. Hmm. Adın İzzet mi? Evet Yüzbaşım. Ee, Şefika Hanım nerede peki? Kendisine verilecek bir emanet var. Buyurun Yüzbaşım. Bence Şefika. Aa, gizleniyor muydunuz? Evet Yüzbaşım. Bu kıyafetle karargah içinde dolaşman pek doğru olmaz Hı -hı. diye düşündüm. Tebrik ederim. Vazifenizi ne kadar ciddiye aldınız belli. Bu zarf alın. İçindekileri okuduktan sonra hemen harekete geçin. Kumandanım sizi daha önce bazı hususlarda ikaz etti. Tekrarlamama lüzum var mı? Hayır Yüzbaşım. Aldığımız vazifeyi eksiksiz yerine getireceğimize... ...İzzet kardeşim de ben de namusumuz üzerine söz veriyoruz. Allah yardımcımız olsun. Sabaha kadar yürüyecek miyiz Şefika abla? Ee, en emniyetlisi bu İzzet. Yoruldun mu? Yorulmadım. İstersen biraz oturalım. Yorulmadım abla. İki gün hiç durmadan yürüyebilirim. Gördün mü? Kanı kolunda çalışmak şimdi ne kadar çok işimize yaradı. Bu yolları... ...yol üstündeki köyleri avucumuzun içi gibi biliyoruz. İstesem haritasını bile çizebilirim. <gülüyor> Bırak onu coğrafyacılar yapsın. İstanbul'a döndüğümüzde... Sen güzel şiirler yazacaksın İzzet Anadolu'nun içindeki şerefli kavgayı yazacaksın Yokluk içindeki köylülerin askerlerle ekmeklerini bölüşmesini yazacaksın İlk kitabını bastırmak için ben elimden geleni yapacağım En ünlü şairlerle görüşeceğim senin için Ben kitabımın adını buldum Şefika abla Anadolu ateşi Anadolu ateşi mi? Demek parolayı kullanacaksın Çok iyi bir fikir Anadolu ateşi. Biz de ateşin kıvılcımlarındınız. Bizim gibi binlerce kıvılcım var şu anda Anadolu'da. Ve bu kıvılcımları bir araya getirip büyük, yakıcı, kavurucu bir ateşe dönüştüren Mustafa Kemal Paşamız var. Bir gün, bir gün onunla karşılaşmak nasip olur mu acaba? Nasip olur inşallah. Ama yüzünü göremesek de onunla aynı idealde buluşmanın verdiği şeref yeter bize izi. İnsan senin yanındayken kendini iki kat güçlü hissediyor Şefika abla <gülüyor> Sağol İzzet Hadi bakalım Gevezelik edip adımlarımızı yavaşlattık Biraz hızlanalım az kaldı değirmene Değirmende üç kişi var değil mi bizi bekleyen? Bir yüzbaşıyla iki de gönüllü Gönüllülerden biri hanımmış Buna sevinmişsindir abla Hanımların da kendi aralarında konuşup dertleşmeye ihtiyacı vardır <gülüyor> Savaş zamanı birbirimize yemek tarifleri verip El işimi göstereceğiz İzzet Bazen tuhaf oluyorsun <gülüyor> Hayır abla öyle demek istemedim Mesela gönül meselesi olabilir Memduh kumandanımdan uzun zamandır haber alamıyoruz Ama sen bana hiç kalbindeki acıdan söz etmedin Seni de durup dururken üzmek istemiyorum İzzet Hem daha aşk acılarını anlayabilecek yaşta değilsin Öyle mi abla benim acım seninkinin iki katı İstanbul'da benim de yolumu gözleyen biri var ah, Yolunu gözlüyorsa niçin benim derdimin iki katı oluyormuş senin derdin Çünkü ben bir Rum kızımı seviyorum Ya o da seviyor mu seni Tabii Sofya ile çocukluğumuzdan bu yana gelen bir arkadaşlığımız vardı komşuyduk onlarla Birbirimizin evine girer çıkar Sık sık aynı sofralarda yemek yerdik Babamın şehit haberi geldiğinde Belki benim kadar üzüldü Zavallı babam Safiye diye seslenirdi ona Adını değiştirip söylememize Hiç kızmazdı Sofya Ama şimdi Her şey öyle değişti ki abla Millet bir bütündür İzze Dili dini farklı olsa da Düşman olmamalı birbirini Ne yazık ki İçlerinde memleketimizin işgalini fırsat bilip ihanet içinde olanlar var. Benimle beraber Anadolu'ya geçmek için çok yalvardı. Davamıza inanıyor, hürmet ediyordum. Ben ona güveniyordum ama... Peki ona karşı hislerinde bir değişme oldu mu? Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Her şey eskisi gibi olacaktır izi. Vatan kurtulduğunda onlarla birbirimizi sevmeyi yeniden öğreniriz. Yer gelmişiz bile Şefika abla. Seslenen nöbetçi olmalı. Oğlum! söyleyin. Yoksa vururum. Parola Anadolu ateşi. Ah, hoş geldiniz bacım. Biz de sizi bekliyorduk. Ben gönüllülerden Sami. Memnun oldum Sami Bey. Ben de Şefika. Merhaba. Ben İzzet. Sen de hoş gelmişsin İzzet kardeş. İkiniz de çok yorulmuşa benziyorsunuz. Bütün gece yürüdük. İçeriye buyurun. Hanımım Zühre size yiyecek bir şeyler hazırladı. Ben burada kalıp nöbete devam edeceğim. Yüzbaşı Memduh Bey birazdan uyanır, onunla da tanışırsınız. Yüzbaşı Memduh Bey mi? Sakın bizim Memduh Bey olmasın İzzet. Ama o lazımdı. Terfi etmiş olamaz mı? Aman abla. Bu kadar kısa zamanda mı? Sizin tanıdığınız Memduh Bey ile aynı kişi olabilir. Çünkü kendi cephede olsun, isyan bastırmada olsun çok faydalı işler yaptığından mükafat olarak zamanından önce terfiye ettirilmiş. Onu ne zaman görebiliriz Sami Bey? Bir saat sonra uyandır demişti. Bu arada siz de dinlenir bir şeyler yersiniz. Ne güzel yiyecekler hazırlamışsınız Zühre abla. <gülüyor> Afiyet olsun Hüvvet kardeş. Ee, ne gibi bir vazifemiz var Zühre Hanım? Sizin bilginiz var mı? Ah, ben de sizler kadar biliyorum. Yüzbaşı açıklama yapmak için ekibin tamamlanmasını bekliyordu Şefika Hanım. Nerede uyuyor acaba? Kendini görebilir miyiz? Ee, yan odada ama o uyurken girmeniz doğru olur mu? Biz onun İstanbul'dan bir ahbabımız olduğunu zannediyoruz da. Onun için Zühre Hanım. Eğer oysa sevincimden oynarım <gülüyor> Ama ya o değilse Kapısını açtığımız için kızarsa Aa, O kadar mı sert yüzbaşı <gülüyor> Benim tanıdığım Memduh Bey çok yumuşak bir yaratılıştaydı Belki Harp onu değiştirmiştir Şefika abla En iyisi bekleyelim Zühre Hanım da zor durumda kalmasın <gülüyor> oh, Ekip tamamlandı galiba he? Hoş geldiniz. Şefika, Şefika senin ne işin var burada? İzzet sen de mi geldin? Biziz ya! İşte, işte bulduk seni kumandanım. Nasıl şaşkınım bilemezseniz. Allahım, rüyada gibiyim. Sevdiğim iki insan da burada, karşımda duruyor. Gerçi Şefika adı bildirildiğinde şüphelenmiştim ama hiç ihtimal vermemiştim. Ne oldu? Kağını kolunu bıraktınız mı yoksa? Ee, sadece siz terfi edecek değilsiniz ya... ...bize de önemli vazifeler verdiler. Demek istihbarat dairesinden... ...gönderilecek olan iki kişi sizmişsiniz. Kumandanım... ...bizi beğenmedin mi yoksa? <gülüyor> Sizi beğenmez miyim... ...çocuk... ...fakat bu çok tehlikeli bir vazife. Bir asker gibi düşünün Memduh Bey. Şu an... ...önce vatan demeniz lazım. Ben çıkıp uyandığınızı Sami'ye haber vereyim. Şefika. Ben bugüne kadar her türlü tehlikenin üstüne korkmadan atıldıysam... ...vatanımla beraber sizleri de düşmana ezdirmemek içindi. Sevdiğim ve ileride yuva kurmayı planladığım genç kız... ...esir edilmiş bir vatanda yaşamasın diyeydi Şimdi nasıl olur da seni sabotajlar için kullanabilirim? Bu şartlar içinde hislerimize hakim olmak daha çok yakışır bize. Eğer evlenip mesut bir yuva kurmak isteseydik... Anadolu'ya geçmezdik değil mi? Madem ki şu an buradayız... ...önce vazifemiz neyse onu yapmak mecburiyetindeyiz. <Gülüyor> Şefika... ...sen benden daha iyi bir askersin galiba. <Gülüyor> o, ...uyandınız muyuz başına? Gel Sami Bey, gel. Evet... ...şimdi vazifelerimizle ilgili açıklamalar yapacağım. Zühre Hanım, siz de şöyle oturun lütfen. Ekibimiz küçük fakat yapacağımız hizmet çok büyük. Sonunda tam istediğim gibi bir vazifeye kavuştum. Sözümü kesme izzet Bu ekip askeri bir disiplin içinde faaliyet gösterecektir. Emredersiniz Yüzbaşı. Şimdi bizden beklenen düşman gerisinde hemen faaliyete geçerek... ...geniş ölçüde sabotajlar yapmak... ...Yunan birliklerinde panik yaratacak propaganda taarruzuna girişmektir. Gerek sabotajlar, gerek ordumuzun genel taarruza kalkmasından sonra... ...girişeceğimiz propaganda çalışmaları için her şey düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Sizden en önemli ricam, her yerde parolaya dikkat etmeniz. Anadolu Ateşi. Erkan-ı tahrip edilecek cephane ve malzeme yığınaklarının yerleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca hangi köprülerin atılacağı hakkında en ince noktasına kadar harita üzerinde açıklamalar yaptı. Size bunları anlattıktan sonra çiftte giden köylüler rolüne bürüneceğiz. Ya yolda düşman devriyeleri sorguya çekerse her türlü işkence ve baskı altında kalabiliriz. Ölmek var. Sır vermek yok. Şimdi beni iyi dinleyin. Beşimizin de ayrı vazifesi olacak. İlk 30 kilometreyi yaştıktan sonra değişiniz diyor. Miyasel Sert Barut'un yazdığı Anadolu Ateşi adlı oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci ve son bölümde buluşmak dileğiyle. Müzik